Başladı bile Acımat, başladı bile. Mira bismillah diyerek başlayalım söze. Mira bismillah. Sözümüz kulaklardan geçsin, akıllara takılsın inşallah. İnşallah, inşallah. Hafif efkarlı gördüm seni Karagöz, hayırdır inşallah. Ya benim aklım evde kaldı Hacıivat. Ne oldu birader, anlatsana yahu. Ya bizim evin telefonla bir sapık dadandı. Durmadan çaldırıp kapatıyor. Ne insanlar var birader, yazık yazık. Hem yazık hem sapık. Memlekette sapıklar iyice çoğaldı birader. Karagöz hemen kötü düşünme, neresi çoğaldı? Sapığın teki seni buldu diye her yer sapık mı kaynıyor yani? Valla bence kaynıyor. İstersen sana ünlü sapıkları ve kötü emellerini anlatayım hemen. Anlat bakalım kimmiş o ünlü sapıklar. Anlatayım dinle bak. Bir, apartman boşluğu sapı. Bu sapık apartman boşluğunda yaşıyor. Ve ev hanımlarına zorla çelik tencere takımı satmak istiyor. Çelik tenceresi alınmazsa alınıyor. Ve alacağınız olsun deyip ağlayarak gidiyor. Olur mu birader? Ne yaptın? Pazarlamacı o. Sapık olur mu hiç? Olur olur iki. Posta kutusu sapı. Bu sapık posta kutusunda gelen mektup var mı diyerek posta kutusuna bakmak isteyen apartman sakinlerine saklandığı posta kutusundan çıkıp hunharca saldırıyor ve kötü emellerine alet ediyor. Üç. Ne olur abla peşin fiyatını al 86 ayda öde sapı. Bu sapık beyaz eşya satan bir esnaftır bayan müşterilerine devamlı surette ne olur abla dükkanımdan istediğini al peşin fiyatına 86 ayda öde o da olmadı 148 ayda öde diyerek müşterilerini taciz ediyor. 4 <Gülüyor> Taftaravalli sapı bu sapık tahtaravalliye binip yoldan geçenlere sizi tahtaravallimle evinize kadar bırakabilirim deyip masum kişileri kandırıp tahtaravallisine bindiriyor. Sapığın bu sapıklıklarına alet olan mağdur kişi durdur dur, tahtaravalliyi ben ineceğim dese de sapık cani onu bir haftadan önce tahtaravalliden indirmiyor. Beş, kredi kartı formu sapığı. Bu sapık da sokağın ortasında kurduğu kredi kartı tezgahıyla gelip geçene zorla kredi kartı formu doldurtuyor. Sonra... Ya Karagöz... Sen sallıyorsun bunları galiba. Bana hiç inandıraca gelmedi birader. Sen bana inen birader. Diğer sapıklar da şunlar. Ankara Kızılay Üst Geçidi Sapı. E5 Karayolu Kazan Geçidi Mevkii. 32. kilometredeki benzinlik istasyonu Sapı. Haydarpaşa Garı Sapı. İstiklal Ceddesi No 5 Sapı. Ümraniye Sapı. Bir de Ümraniye sapağı var onun konuyla alakası yok. Bir de sizin evin telefonunu durmadan arayan sapık var. Hah evet. Önce telefon müdürlüğüne git. İhbarda bulun. Onlar yardım iste. Yardım ederler mi? En azından yol gösterirler. Ah kara Allah insanımızı sapıktan, şerli insanın şerrinden korusun efendim. Amin efendim. Amin. Geldik bugünkü programımızın da sonuna. Her ne kadar sürçüli insan ettikse affola. affola. Tamam abicim şimdi sondaki anonsları yapıyoruz. Bak savaşçım en ucuzu bu seslendirme sanatçısı. Bu pot kırmayalım. Kapanışı bununla yapıyoruz. Her şey iyi gidiyor. Hadi bakalım. Buyur abi sen <gülüyor> Aynen aynen buyurun abi. Yazan Serkan Öztürk. Seslendiren Savaş Bayındır. Serkan Öztürk. Teknik yönetmen Kadir Çiftçi. Ya Serkan bari şeyleri söyleyebilen birini bulsaydık ya. Şşşt gürültü yapma stüdyodayız. <gülüyor>